1896, numaralı konu, cinlerin Hazreti Hüseyin için matem tutmaları, evet, Ümmü Seleme validemiz şöyle anlatıyor, ben cinlerin HZ, Hüseyin için matem tuttuklarını gördüm, Ümmü Seleme, R. Anha, Hazreti Hüseyin'in şehit edildiği gün, Hazreti Peygamberin vefatından bu yana cinlerin bu geceden başka hiç kimse için matem tuttuklarını duymadım, zannederim oğlum, Hazreti Hüseyin kastediliyor, öldürüldü, dedi, sonra da kariyesini çağırarak, git sor bakalım, bir haber var mı, dedi, kariye dışarı çıktığında Hazreti Hüseyin'in öldürüldüğünü öğrendi ve bir kadın cinin şu şiirleri okuduğunu duydu, ey gözlerim, tüm gücünle ağla, şehirler için ben ağlamayayım da kim ağlasın, onlar öyle bir cemaattır ki ölüm kendilerini önüne katıp sürükleyerek bir adi insanın, Yezid bin Muaviye'nin, kudurmuş köpeğinin, Ubeydullah bin Ziyad'ın, önüne attı, Meymune validemiz şöyle anlatıyor, cinlerin Hazreti Hüseyin için matem tuttuklarını duydum.